Arts was popping my G <gülüyor> Elinden geleni yardına koyma yalanlar yolla yılanı yollarda Yürürüm sonuma sorunlarla badire onlarca fız gelir onlarda Yine de bırak. gelsin Gelecekse gelen sözün Her kim Söylecekse alışkınım düşmek Kafa yüksek 15 yaşımdan beri aynı der mücadele maraton Para bul ara dur kafam zom hayat zor Bozuk bir karakter karambol yarambol Ara sor nasılsın falan brom telefon Uçuş mu tamamen menfal her saat suçum yok Affet vefasızlığımdan kaç kez Aferin de ne yapayım fiskos derikodol arayınız az pes Yere kalır yanınız asfalt neydiniz ne oldunuz hasmam kız lan korkunç yediniz yordunuz saf saf inandığım inan az dostum Gazeteler haber basar, magazin paparazzi'ya Uzaklardayım hasret, Türk'ün gurbet arazi'ya Peşimden gelir koşar, gelecek vereyim mazi'ya Koaldir koal mafiyam, bebeğler başka kapı Duydum ben geleni yardına koyma Yalanları yolla, yılanları yollarda Yürürüm sonuma sorunlarla Padile onlarca, hız gelir onlarda Hey ola. Şaşırdın mı? Hayır ola Yarınlar bizimdir sabah hayır ola Asla düşmek yok Kafa yüksek olsa da Derdim Aşkın başımdan yine de bırak gelsin Gelecekse gelen sözün her kim Sövecekse alışkınım düşmek yok Kafa yüksek Artı on nazar ama Kororan annem hep dualarla Düşmemi bekliyor arkadaşlar bile Affedeyim şu an kanka iftiharla iftiralarak hep bir hafta bildiklerimizin hepsi yanlış Ucuzlar fakat pek fiyatlı Hayat böyle, ekşi tatlı Eksik fazla, eksi artı bin kutuplu Dünya her bir derdin boş Yat uyan ve kalk soyunda Yat uyan ve kalk soyuldun her gün borç Uyuşursun bir os Bulamazsın bir os Kafaları Döktü kaç pilav, didintirik dönüp durduk Direnmek güzel harika, senle ne belli ya Omurgan yoktu galiba Ey Ben geleni yardına koyma Yalanları yolla, yılanı yollarda Yürürüm sonuma sorunlarla. Badire onlarca, hız gelir onlarda Hayrola, hayrola Ne oldular şaşırdın mı hayrola Askın başımdan yine de bırak gelsin Gelecekse gelen sövsün her kim Sövecekse alışkınım düşmek yok kafa yüksek